evet kaldığımız yerden devam edelim Kuran-ı Kerim'de de bu hususta Fecr suresi var 89. sure Mekke'de nazil olmuş işte zülüyle dört ayetini okuyalım vel fecri ve leyalin aşrın şefi vel vetri ve leyli izâ yesri yani mealen fecre yemin olsun güneşin doğuşuna yemin olsun on geceye yemin olsun i̇şte demin bahsettiğimiz on geceler on geceye diyor yani her biri olmak üzere dört tane on gecemiz var Ve şefi şefiyete yemin olsun vel vetri teke yemin olsun geceye geçtiği vakit yemin olsun diye fecer suresinde bunları bahsetmekte ee, bu e, şey olacak mısınız ancak işte de bu fecer suresinin orada bunlar daha geniş anlatılıyor özet olarak işte ilgisi olması bakımından bu ayet kermede on geceye yemin ediyor işte o on geceler derin saydamız dört tane on gece ve bu dört on gece birleştiğinde de kırk gece yapıyor. Bu da ne ifade ediyor işte. Erbain çıkarırlar ha, yani halvete girilir kırk gün kalınır. Mevlana Hazretleri'nin oğlu Sultan Veled gençliğinde babasından rica ediyor. Babacığım ne olur bana izin ver de bir erbain yapayım diye. O da oğlum daha küçüksün dayanamazsın gibi söylediyse de ısrar ediyor. <gülüyor> Peki o zaman gir diyor ve onu işte belli merasimle aleyküm belli e, merasim yapılarak halvete sokuyorlar. Kendi başına yalnız orada kalıyor. Zaruri ihtiyacı olunca çıkıyor işte. Akşamları al bir dilim ekmek birkaç tane zeytin gündüzleri oruçlu, gece işte sahurda da bir dilim ekmek, birkaç tane zeytin ve her gece o zeytinleri birer zeytin azaltarak yani on tane zeytinle başladıysa en sonunda bir zeytine kadar düşüyor. Ee, bir dilim ekmek, ekmeğin orta yerinden bir dilim ekmek ikiye bölünüyor, bir akşam yemeğinde yarısı, yani yarısı akşam yemeği, yarısı da sahurda geliyor Bir bardakta su. Başka bir şey yok <gülüyor> O bizim hatıralarda yazar ya işte öyle asker kadar bir hafta yapmıştık. O zeytin yerken e, tuzlu olduğundan baktım hep vücudum tuzlu hali artmaya başladı. Sonra bir tane şey dışı sistem dışı kesme şekeri altında zeytin yerine bir tane. Yani tatlı ihtiyacını gidersin bir tane tek. Mevlana Hazretleri kırkıncı gün dolduğu zaman gidiyor işte böyle kapıya tık tık tık vuruyor. Hadi oğlum çık bakalım. Şeyin bitti yani günün doldu diye onu höcresinden çıkartıyor. Höcresinden çıkarttıktan sonra <gülüyor> İşte yiyor, iyidiriyorlar, içiriyorlar, ihtiyaçlarını dinlendiriyorlar biraz. Hadi oğlum, hadi anlat bakalım neler gördün, biz de neşelenelim gördüklerinden diye sohbeti açmaya çalışıyor. Efendim diyor, babacığım ilk otuz gün diyor bir şey görmedim. Yani hep ibadet halindeydim, böyle olağanüstü bir şey olmadı. Ancak 30 günden sonra her gece bir nur dolmaya başladı Odanın içerisine. O da bir küçücük bir o da hücre. Evet. Her gece bir nur dolmaya başladı. En son gecesi de dendi ki diyor bütün günahların affedildi. Yani bu işi yapmak suretiyle bütün günahların affedildi. Ancak beni unutarak geçirdiğin süreler hariç. Evet. Diye şöyle bir nida geldi diyor. Evet. Bakın şimdi bütün Günahları nafsedildi, tamam. Yani ona şunu yaptım, bunu yaptım. Ya Bir namazı biraz geciktirdim. Ee, şey aslında, özel manada e, kendini ilgilendiren günahlar. Tabii bu günahlar büyük günahlar değil. Karşı tarafa zarar vermişse insan hakları ile ilgili günahlar değil. Zaten onlar bu işleri yapacak kimseler değil kendi yapmış olduğu gerek çalışmalarında, gerek ibadetlerinde gaflet gösterdiği veya işte gevşeklik gösterdiği yerler varsa o günahlar affedildi diyor. Ama beni unutarak geçirdiğin vakitlerin günahları affedilmedi diyor. Bundan da daha büyük bir ikaz bundan da daha büyük bir şey herhalde olmazdır. İşte iyi ki onlar o günlerde o çalışmaları yapmışlar. Bugün bizlere de onlara biraz malzeme oluyor. İstifade ediyoruz onların yaşantılarından, tecrübelerinden. Evet, Fecr suresi 89. Fecre yemin olsun ki, <gülüyor> Fecre e, yemin olsun ki ne demek? Fecirde güneş doğmaya başlıyor. Yani gece geçiyor, güneş doğmaya başlıyor. Buradaki fecre yemin olsun demek. Her ne kadar fiziki manada dünyanın güneşin doğmasıyla meydana gelen coğrafi bir hadise ise de ama aslında <gülüyor> Bakâbillâha yemin olsun ki diyor. Çünkü fecrin doğması Senafillah'tan geçip bakabilah ile baki olmak. Yani mutlak aydınlığa ermek. Şimdi bazen aydınlıklar kısmi olmakta. Mesela bir lamba yakıyoruz burası aydınlanıyor. Bu oda içi Bakabillah oluyor. Ama bu kadar. Sınırlı. Veya daha büyük bir yere gidiyorsunuz salon aydınlatılıyor. Diyelim bin metrekare kapalı alan salon aydınlatılıyor. Orası da bakabilah. Ancak o Bakabillah nasıl? Sınırlı. Ama Güneş'in aydınlattığı bütün dünyayı aydınlatıyor. Dünya gibi elli bin tane dünya olsa yan yana onları da aydınlatacak. Güneş'in ışıkları e, aslında da gidiyor. Boşlukta uzayıp gidiyor. Karşısına ne kadar çok dünya çıksa onların hepsini aydınlatacak. Çok küçük bir kapasiteyle kullanıyor aslında Güneş'in nuru. Tabi Gizli başka sırları vardı, tesirleri vardı, başka alemleri ayrı konuda. Ama tek bizi aydınlatıyor. O kadar büyük, kütleli, biz içinde olduğumuz için biz o kadar istifade ediyoruz. Yani varlığımızın tamamını bakabilah güneşi ile aydınlatmamız gerekiyor. Aklımızın belirli Aklımızın belirli bir yerlerini aydınlatmak değil. Mesela aklımızda bir yeni bilgi bir cümlelik bir yeni bilgi olur, beynimizin o bölümü aydınlanmış olur. Ama Bakabillah hakikatinde, Nur Muhammedi ve aldığı şu e, hakikat ilahiye nuru doğduğu zaman kişinin bütün varlığını kaplamış ve aydınlatmış oluyor. Buna da Bakabillah yani hakla bati yani kendisi güneş olmuş oluyor artık kararması da mümkün değil değil mi? Kişinin, güneşin gecesi diye bir şey söz konusu olur mu? Olmaz. Ee, kişinin gecesi diye bir şey söz konusu olmaz. Ama dünyanın gecesi de var, gündüzü de var. İşte bir kimse ki hakikat-i ilahiye nuru ile aydınlanmıştır, artık onun gecesi diye bir şey de söz konusu olmaz. Ama dünyanın gecesinin içine girer. Ama kendi gece içine girmez. Girse de geçici olur. Kabz gibi olur. O da belirli süre sonra o da olmaz. Velhasıl fecre yemin yani güneşin doğmasına, hakikat ilahi ışığının, nurun doğmasına yemin etmekte. 10 geceye yemin olsun derken bu dörtlü 10 geceye. Ayrıca seyri sülükteki 10 geceye de yemin olsun hükmü buradan çıkmakta. Yani iyi seviyet mertebesine kadar olan süreye yemin olsun ki. Çünkü her bir ders geçtiğinde bir gün o gündüz olmakta. Yani bir aydınlanma olmakta. Bir mertebe oradaki zulmet olan mertebe. Bir mertebe yukarıya çıkıldığı zaman zulmete göre nur orası. Ama o nur bir üsttekine göre zulmet olmakta. Üçe geçtiği zaman üçüncü ders kendisi için nur ama bir üstte göre orası geniz bülmet olmakta. Dolayısıyla onuncu derse gelinceye kadar bu on gece diye de bu yemin var yani bunun hakikati de var burada. Ve şefi ve şef şef ne dedim ha çiftliğe yemin olsun mu? Yani ikiliye yemin olsun ki burada ikilik bahsettiğimiz gibi sen zihir yukarıda Allah aşağıda kul zahiri manadaki ifadesi bu ikili. Ama ikiliğin devhidi ve hakiki manası kişinin e, kendi varlığında kendi varlığıyla birlikte Hakk'ın varlığını bir bütün olarak ortaya getirmesi ikideki tekniğe yenilir, maalesef. <gülüyor> Kişi kendi, kendi hakikatini idrak ettiği zaman, feccit olduğu zaman, vakafirler haline geldiği zaman, kendi kimliği yok olduğu zaman Hakk'ın varlığı orada ayağın olarak ortaya çıkmakta. Yani hakim, hüküm, hakkın zuhuru orada olmakta Ama bununla beraber yine de hakkın, yine de o kulun kulluğu var, mevcut. çünkü o kulun kulluğu tamamen gitmiş olsa, ölmüş gitmiş olsa bu için neredeyiz neredeydi yani İşte kul orada hem var hem yok. Yani <gülüyor> var kabul edilmekte ama mutlakta yok. Ama bunların sonra çıkabilmesi için bir kişinin bunları idrak edip söylemesi gerekmekte. Ha, bu yönüyle kişi var. Yani kişi yoksa bunları idrak edemez. Kişi var ama hakkın varlığı ile var. Ha, o zaman bir ikilikteki birlik hakikati yaşanmış oluyor. İşte ve veşefti, yemin ettiği bu. Yani çifte yemin olsun ki iki ayrı yerden gelen, iki ayrının yan yana olan birlikteliği değil. Birin kendi bünyesi içerisinde olan iki makamı veya biri iki olarak gözükmesine yemin olsun. Ki ne müthiş anlatış. Neler var ayet-i özünde. Yani işte her birerlerimiz aslında kendimizi tanıdığımız zaman bu şefiyet hakikatini yaşamaktayız. Yani iki görünümünde var tek olan. Bir tarafı uluhiyet tarafı, bir tarafı abdiyet tarafı. Ne uluhiyeti abdiyetine ıı, geçecek, yani üstüne gelecek, Hadi ne aşağı. abdiyeti uluhiyetine gelecek. İki mertebe, ikisi de yeri, yer geldiğinde yerinde kullanılacak, Narecel bahriyle yelde kıyanlar. İki denizin birlikte akması ama birbirine karışmaması bir bütün olarak. Hangisi? Abdiyet ve uykuyet sahip ederiz. İşte biz ararız işte falan. Boğaz'da iki akıntı varmış, birbirine karışmamıştı. Tabi onlar da doğru fiziki manada. Ama biz oraya gidip dalgaç olup da onları seyretsek ne olacak, Seyretmesek ne olacak? bize lazım da kendi boğazımızdaki kendi boğazımızdaki iki hakikatin yani yaşam hakikatin birbirine karışmadan birbirinin haklarını da birbirlerine yedirtmeden o hakikati anlayıp kendi varlığımızın bir tarafımız aklı kül bu yönüyle de baksak bir derya bir tarafımız nesli gene bir derya bak ikisi birlikte ama birbirine karışmıyor ee, ayrıca bir tarafımız ruhaniyetimiz bir tarafımız, nefsaniyetimiz iki derga Ayrıca bir tarafımız latif tarafımız, bir tarafımız kesif, ceset tarafımız var. İkisi birbirine karışmıyor. Bir bütün halinde ama birbirine karışmıyor. İkisinin hukuku başka. İşte bir baktığımızda bir diğer şekliyle baktığımızda hakikat ilahiye ile hakikat-i Muhammediye'nin birlikteliğini şef'iyet içerisinde görebilmekteyiz. Ama bunların ikisi de birbirinden ayrı hüküm gözükmekle birlikte ikisinin aynı şey olduğu değişik veçelerini, değişik yüzlerinin nörazi bir itibariyle böyle yaşanması gerektiğini sürece anlamış oluyoruz. İşte birisi şefiyeti diğeri de şefiyetin diğer yönü olmakta. Ve bunların ikisini birlikte velvetri vitir olarak yani tek olarak yani şefiyyeti tekliyet olarak yaşamak. Bak hemen ayetin arkasından geliyor. Ya. Yatsı namazının en sonda kıldığımız bir namaz var, vitir namazı. Ona biz salati vitir diyoruz. Ezberden söylüyor. Salati vitir ama neyin vitiri? namazın, vitri namazın teki tekli ve e, yatsı namazı günün son namazı, vitri namazı da yatsının son rekatları ve 13. rekatta bitiyor bakın yatsı namazı onunla birlikte 13 rekat oluyor bakın 13'ün hakimiyeti nerelerden nerelere kadar uzanıyor yani bütün alemi yayılmış vaziyette onu çıkarsa inşallah okuyacağız onlarda dinişini göreceğiz Böylece işte <gülüyor> ve tekliğe de yemin ediyor Cenab-ı Hakk'ın Fecir suresinde. Allahu vitran yuhubbul vitra demiş efendimiz. Yani Allah birdir, birleri sever. Peki niye dememiş ki Allahu vahiden yuhubbul vahid? Ona, o da tek demek değil mi? Allahu ahaden yuhubbul ahad niye dememiş? Der vitir, vetir vitir kelimesini kullanmış orada. Neden diye düşünürsek vahid ve ahad sayısal manada birliği ifade etmekte. Yani sayılar içerisindeki birliği ifade etmekte. Onlar çünkü birer sayı. Vitir ise bir kelime. Kelime ise mana. Ha, buradaki teklik Cenab-ı Hakk'ın manalar yönünden idrak etmemiz lazım geldiği tekliğini ifade ediyor. Bak birisi sayısal manada hakkı teklik olarak anlamamız, birisi de manasal manada yani mana olarak tekliğini anlamamızın gerektiğini bu vitriye hakikatiyle bildirmek. Bilmiyorum anlaşım değil <gülüyor> Zor mu biraz? Kolay mı anlatılan? zor bir şey yok tabii. Veya anlaşılıyor mu? Biraz ağır mı oluyor? Kolay mı oluyor bilmiyorum. Şimdi <gülüyor> Allah Allah işlerimizi genişletsin diyoruz ya işte hep ona büyük ihtiyacımız var. Aklımızın, gönlümüzün genişlemesi lazım ki bunları alabilsin içerisine. Hazmını da nasibetsin, Kullanmayı da nasibetsin. Bir insan bir mala sahip olur ama kıyamaz kullanmaya. Çeker kenarda tutar. Araba alır mesela. Parka, garajına koyar. Siler siler siler. Lastikleri kirlenmesin. işte bilmiyorum eskimesin diye kullanmaya korkar. Ayakkabı giy giymez mesela. Yani var olup da kullanmaz. İnşallah <gülüyor> biz de bu ilahi e, hakikat bilgilerini alalım da kullanalım da kullanalım eskimez onlar çünkü araba eskir de bunlar eskimez hatta kullandıkça parlar artar kullandıkça çoğalır yere bir tohum ekildiği zaman o tohum eksilir mi Eksilmez, çoğalır çünkü adetullah böyle yani şünnetullah böyle çoğalma eksilme yok eksilme var tabi de biz nekese olursak biz kıskanç olursak vermezsek o eksilir zaten yani. Yani kullandıkça parlar kullandıkça artar Evet, bu mevzu üzerinde soracak bir şeyler var mı acaba? On geceyle, Muharremle, yılbaşıyla ilgili. Yoksa yavaş yavaş bugün ve daha sonraki. devam ettirmeye çalışacağız. Dersimize başlayalım. İnşallah bu senenin ilk dersi asli dersiniz Kasas suresi. Kasas suresi 28. sure 88 ayetmiş. Cenab-ı Hak bu sure içerisinde bizlere neler lütfediyor? Onları anlamaya çalışalım. hazan Muhammed'i okunuyor. O zaman azıcık keselim. Sonra devam ediyor.